Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi En önemli ibadetlerden biri hatta ibadetlerin en birinci derecedeki olanı namazı konuşmak için vakit konusunun da bilinmesi gerekiyor. Namazın ön şartlarından biri de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 yani diğer e, fukuhamızın rahmetullahi aleyhim cimiyan diğer fukuhamızın da görüşlerinin ne olduğunu, neye dayandıklarını e, özellikle inşallah o bölüm geldiğinde yani namazların cem edilmesi bölümü geldiğinde üstakil bir mesele olarak ele alacağımızı şimdiden kaydedelim. Ancak e, burada e, küçük bir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 ikametle beraber farza durmak en eftalidir. Akşam namazının vaktini mümkün olduğu kadar ötelememek daha makbuldür. Yatsı namazı içinde özellikle yatsı namazının vaktinin geniş olması asebiyle yani ta imsak vaktine kadar kılınabilecek bir namaz olduğundan dolayı Müslüman sabah, sabah namazında olduğu gibi ve öğle namazında olduğu gibi ileri doğru atabilir. Ama bir camide ne zaman kılınıyorsa en eftal vakit odur. Hayır biz evde kılacağız, yolculuktayız kılacağız. Yani yatsı namazı 21'de mesela olduysa e, sabah namazı da taa 04.30'da olacaksa 04.20'ye kadar hangi vakitte kılarsa kılar Müslüman yatsı namazını. E, ama e, eğer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 değerlendiremiyoruz. Ya geç yatarız, ya akşam çok yediğimiz için gece rahat uyuyamayız. İlla bir sıkıntı oluyor. Bu nedenle namazımız tehlikeye girmesin. Hemen yassı ile beraber kılabiliriz. Bunu bilgilendirmemizde ne fayda var ya da ne oldu? Yani şunu bilmiş oluyoruz. Ya vitir namazını kılarken niyet ettim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 0 4.30'da oldu. Güneş ne zaman doğuyor? Yani sabah namazının vakti ne zaman bitiyor? 0 6'da bitiyor. 04.30 06 arasında 1,5 saat. Yani takvimde imsak ve güneş yazan iki kelimenin arasındaki vakit zarfında 2 rekat sünnet, 2 rekat da farz olmak üzere 4 rekatın dışında namaz mekruhtur.